5. yüzyılın başında her şey olup bitmişti. Bütün batı istila edilmişti. Roma eyaletleri Germen krallıklarına dönüşmüştü. Vandallar Afrika'ya, Vizigotlar Akitanya ve İspanya'ya, Burgonlar Ron Vadisi'ne, Ostrogotlar İtalya'ya yerleştiler. Germen kabilelerinin Akdeniz kıyılarında görünmeleri, Avrupa tarihinde kesinlikle yeni bir çağın başlangıcını belirleyen bir olgu değildir. Yolaçlığı sonuçlar büyük olmakla birlikte, ne her şey sil baştan edildi ne de süre gelen gelenekler kesintiye uğradı. İstilacıların amacı Roma İmparatorluğunu yıkmak değil onu işgal etmek ve keyfini çıkarmaktı. Onu barbarlaştırdılar ama bilinçli olarak germenleştirmediler. Bu savun en iyi kanıtı İmparatorluğun son günlerinde 5. yüzyıldan 8. yüzyıla kadar denizci niteliğin sürdürülmesidir. Avrupa'nın ekonomik gelişiminde Roma İmparatorluğu'nun bütün belli başlı özellikleri, en çok da Akdeniz'in kendine özgü niteliği, yanılgıya yer vermeyecek bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu istilalar, antik çağın ekonomik birliğine son vermemiştir. Akdeniz ve bu deniz aracılığıyla Batı ile Doğu arasındaki sürdürülen ilişkiler sayesinde bu birlik, tam tersine, oldukça belirgin bir biçimde korunmuştur. Avrupa'nın büyük iç denizi artık eskisi gibi tek bir devlete ait değildi. Ama bu denizin yüzlerce yıldan beri süregelen önemini çok geçmeden yitireceğini kestirmek için henüz hiçbir neden yoktu. Bununla birlikte o zaman doğal ve akla uygun olarak yapılan tahmin gerçekleşmedi. Germen istilalarından sonra da varlığını sürdüren dünya düzeni, İslam istilasından sonra varlığını koruyamadı. İslamiyet ilk darbede Pers İmparatorluğunu devirdi. Kısa bir süre içinde sırasıyla Suriye, Mısır... Ve Afrika'yı Bizans İmparatorluğundan koparıp aldı. Sonra da İspanya'ya ulaştı. Hiçbir direnişle karşılaşmayan bu ilerleyiş 8. yüzyılın başına dek hızını yitirmedi. Ancak yayılma hızı tükenmiş olsa bile İslamiyet gene de dünyanın görünüşünü değiştirmişti. Beklenmedik bir atılımla eski Avrupa'yı yıkıma uğratmış, gücünün kaynaklandığı Akdeniz kavimler topluluğuna son vermişti. Bir zamanlar bu kavimler topluluğunun dört bir yanını birbirine bağlayan, Neredeyse bir aile denizi olan Akdeniz, artık bu kavimler arasında bir engel olacaktı. Yüzyıllar boyu bu denizin tüm kıyılarından toplumsal yaşam, temel nitelikleri bakımından aynıydı. Din aynıydı, görenekler ve düşünceler aynıydı ya da çok az farklıydı. Kuzeyden gelen barbarların istilası temelde bu durumu hiç değiştirmemişti. Şimdi birdenbire üstünde uygarlığın doğduğu ülkeler koparılıp alınmış, Hristiyan inancının yerini peygambere bağlılık, Roma hukukunun yerini İslam hukuku, Yunan ve Latin dillerinin yerini Arapça almıştı. Eskiden bir Roma gölü olan Akdeniz, şimdi büyük bir bölümüyle bir Müslüman gölü olmuştu. Bundan böyle bu deniz Avrupa'nın doğusuyla batısını birleştirecek yerde birbirinden ayıracaktı. Bizans İmparatorluğunu batıdaki Germen krallıklarına bağlayan bağ artık kopmuştu. İslam istilası daha önceki olguların hiçbirine benzemeyen yepyeni bir durum yaratmıştır. Fenikeliler, Yunanlılar, son olarak da Romalılar aracılığıyla Batı Avrupa her zaman doğunun kültür damgasını taşıya gelmişti. Akdeniz'e dayanarak yaşıyordu. Oysa şimdi ilk kez kendi kaynaklarıyla yaşamak zorunda bırakılmıştı. O zamana dek Akdeniz kıyılarında bulunan ağırlık merkezi şimdi kuzeye kaymıştı. Bunun sonucu olarak o güne değin Avrupa tarihinde küçük bir rol oynaya gelen Frank İmparatorluğu artık Avrupa'nın yazgısını belirleyecekti. Akdeniz'in İslamiyet tarafından kapatılması ile Karolencilerin sahneye çıkışının aynı zamanda oluşu kuşkusuz salt bir rastlantı değildir. Ortaçağ Avrupası'nın temellerini atmak Frank İmparatorluğu'nun yazgısıydı. Ancak bunun zorunlu ön koşulu geleneksel düzenin yıkılmasıydı. İslam istilası tarihsel evrimi yolundan sattırmasaydı ve onu deyim yerindeyse Sakson niteliğinden arındırmasaydı, Karolenciler hiçbir zaman rollerini oynamak için sahneye çağrılmayacaklardı. İslamiyet olmasaydı belki de Frank İmparatorluğu hiç var olmayacaktı. Muhammedsiz bir Şarlman düşünülemezdi. İlk bakışta Şarlman'ın Roma İmparatoru ve Augustus unvanını alırken eski geleneği yeniden kurmak istediğine inanmak akla yakın görünüyor. Oysa gerçekte Konstantinopoli'deki imparatora karşı tavır almakla bu geleneği bozmuş oluyordu. Katolik kilisesi nedenli Romalıysa Şarlman'ın da ancak o ölçüler olmalıydı. Çünkü bu imparatorluğun tek esin kaynağı kiliseydi. Bundan başka Şarlman'ın kilisesine hizmetine verdiği kuvvetler kuzeyli kuvvetlerdi. Dinsel ve kültürel konularda işbirliği yaptığı başlıca kişiler eskiden olduğu gibi İtalyan, Akitanyalı ya da İspanyol değil. Örneğin sen Boniface yahut Alcuin gibi Anglo-Sakson ya da Einhard gibi Süeplerdi. Artık Akdeniz'le bağı kopmuş olan ülkenin devlet işlerinde Güneylilerin hemen hemen hiçbir rolü yoktu. Akdeniz'e sırt çevirmek zorunda kalan Frank İmparatorluğu'nun Kuzey Avrupa'ya yayıldığını ve sınırlarını Elbe'ye ve Bohemya dağlarına dek genişlettiği anda Germen etkisi egemen olmaya başladı. Ekonomi alanında Karolange dönemi ile Merovenge dönemi arasındaki çelişki özellikle dikkat çekicidir. Merovenge döneminde Galya hala bir deniz ülkesiydi. Bu nedenle de ticaret serpilip gelişmişti. Charlemagne'in imparatorluğuysa ise tam tersine bir kara ülkesiydi. Artık dış ülkelerle hiçbir bağlantı kalmamıştı. Devlet, dış pazarları olmayan, hemen hemen tam anlamıyla soyutlanmış bir durumda yaşayan kapalı bir devletti. Frank İmparatorluğu'nun temelde bir kara ülkesi niteliği taşıdığını, hiçbir şey Müslümanlara ya da İskandinavlara karşı kıyılarının savunmasını örgütleme yeteneğinden yoksun oluşundan daha iyi ortaya koyamaz. Çünkü bu savunmanın etkin olabilmesi için deniz kuvvetlerine dayanması gerekirdi. Oysa imparatorluğun hiç donanması yoktu ya da olsa olsa son dakikada alelacele oluşturulan filoları vardı. Karolenciler zamanında ticaret büyük oranda azalmıştı. İslam istilası ile birlikte Akdeniz'in kapanmasından sonra düzenli ve normal bir ticari etkinliğin Meslekten tüccarlar sınıfınca yürütülen düzenli bir alışverişin, kısaca adı anılmaya değer bir değişim ekonomisinin özünü oluşturan hiçbir şeyin rastlanmamaktadır. 9. yüzyılda rastlanan büyük sayıda pazarlar bu savla hiçbir biçimde çelişmez. Bu pazarlar, gerçekte kırsal bölgelerden gelen besin maddelerinin para kendi satışı yoluyla halkın haftalık gereksinimlerini sağlamak için kuruluyordu. Akdeniz uluslararası toplumunun dışında kaldığı günden başlayarak, Batı Avrupa etkileyen ekonomik gerileminin maddi kanıtları da vardır. Bu kanıtı Kısa başlattığı ve Şarlıman'ın tamamladığı para sistemi reformu sağlamaktadır. Bu reform altın parayı bir yana bırakmış ve onun yerine gümüşü koymuştur. Bundan böyle tek gerçek para yaklaşık 2 gram ağırlığındaki madensel değeri dolarınki ile karşılaştırıldığında aşağı yukarı 8,5 sent olan gümüş dinardı. Şarlıman ve ardıllarının dinarların yalnızca kraliyet darphanelerinde basılmasını öngören buyrukları boşun olmuştur. Dindar Louis'nin yönetimi sırasında nakit para sağlamakta güçlük çeken belirli kiliselere para basma yetkisi tanımak zorunluluğu doğmuştur. 9. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak pazar kurma yetkisinin yanı sıra hemen hemen her zaman aynı yerde bir darpane kurma yetkisi de tanınmıştır. Devlet para basma tekelini koruyamamış. Durmadan ufalanıp gidiyordu. Bu da kuşkuya yer vermeyecek biçimde ekonomik gerilemenin bir belirtisidir. Tarih, başka bakımlardan nedenle göz kamaştırıcı olursa olsun, Charlemagne döneminin ekonomik açıdan bakıldığında bir gerileme dönemi olduğunu kabul etmek zorundayız. Frank İmparatorluğunun mali örgütlenmesi bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Vergiler, seyrek olarak nehir ya da karayoluyla taşınan mallardan zorla alınan aynı vergiden başka bir şey değildi. Köprülerin, limanların ve karayollarının bakımına harcanması gereken gelirler bunları toplayan görevlilerce yutuluyordu. Bu gelirlerin yönetimini denetlemek için oluşturulan Missi Dominiki varlığını kanıtladığı yolsuzlukları önleyemiyordu. Çünkü görevlilerine ücret ödeyemeyen devlet onlar üzerinde etkisini de gösteremiyordu. Bu durumda devlet toplumsal durumları sayesinde ücretsiz hizmet görebilecek tek kimseler olan soylulara başvurmak zorunda kalıyordu. Ancak böyle davranmakla devlet gücünün aracı olarak yararlanacağı kimseleri, çıkarları açıkça devlet gücünü azaltmakta yatan bir grup insan arasından seçmek zorunda kalıyordu. Görevlilerin soylular arasından seçilmesi, Frank İmparatorluğunu, başlıca kusuru ve Sharma'nın ölümünden sonra imparatorluğun alabildiğini hızlanan çöküşünün de temel nedeniydi. Kuşkusuz hükümdarın kuramsal olarak tüm güce sahip olduğu halde, Gerçekte bağımsız olan temsilcilerinin kendisine bağlılığına dayandığı bir devletten daha güçsüz bir şey yoktur. Toplumun olduğu gibi devletin ekonomik temelinde bundan böyle toprak sahibi oluşturmaya başladı. Karalanca İmparatorluğu da dış pazarlardan yoksun bir kara devleti olduğu için temelde bir tarım devletiydi. Ülkede hala rastlanabilen ticaret izleri dikkate alınmayacak kadar önemsizdi. İmparatorlukta topraktan başka kült, kırsal işten başka iş yoktu. Tarımın ağır basması yeni bir olgu değil. Romalılar döneminde tarım çok belirgin bir biçimde ağır basıyordu. Merovenc döneminde ise bu durum gittikçe artarak varlığını sürdürdü. Daha antik çağın sona erdiği zamanlarda Avrupa'nın batısı baştan başa senatör adını taşıyan soylulara ait büyük malikanelerle kaplıydı. Zamanla mülk miras yoluyla geçen tımara bağlı topraklara dönüşerek ortadan kalkarken eski özgür çiftçilerde babadan oğula geçen Toprağa bağlı ekiciler durumuna geliyorlardı. Varlıklı bir azınlıkla yoksul bir çoğunluk oluşmaya başlamıştı. Böylece istilacıların Roma eyaletlerine gelişi kurulu düzenine ortadan kalkmışa yol açmamıştır. Yeni gelenler kendilerini buraya uydururlarken Statüko'yu korumuşlardır. İstilacıların birçoğu kraldan alarak ya da güç kullanarak yahut evlilik ya da başka yollarla kendilerini senatörlerle eşit kılan büyük malikaneler edindiler. Özgür küçük toprak sahiplerinin ortadan kalkması bu dönemde de hızla sürdü. Korunma gereksinimi kaçınılmaz olarak bu kimselerin daha güçlü bireylere başvurarak kendilerini ve mallarını onların buyruğuna vermelerine yol açtı. Kentsel yaşam ve ticaret serpilip geliştiği sürece büyük malikanelerin ürünlerini elden çıkarmaları için bir pazarı vardı. Merovenc dönemi boyunca kent topluluklarının gereksinimlerinin karşılanması ve tüccarların mal edinmeleri kuşkusuz bu pazarlar aracılığıyla sağlanıyordu. Ancak ticaretin ve onunla birlikte tüccar sınıfı ile kentsel nüfusun ortadan kalkmasıyla durum ister istemez başka türlü olacaktı. Büyük malikanelerin yazgısı, Frank İmparatorluğu'nun yazgısıyla aynıydı. Tıpkı imparatorluk gibi, büyük malikaneler de pazarlığını yitirdiler. Alıcı yokluğu nedeniyle artık dış ülkelere mal satma olanağı kalmamıştı. Böyle olunca da mal sahibi ya da kiracı olarak Malikane toprakları üstünde yaşayanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için zorunlu üretimden daha çok üretmelerinin yararı yoktu. Değişim ekonomisinin yerini tüketim ekonomisi almıştı. Satmıyorlardı çünkü satamıyorlardı. Satamıyorlardı çünkü pazarları yoktu. 9. yüzyılın başında ortaya çıkan kapalı malikane örgütü zorunluluktan doğan bir olguydu. Bu durum Karolence Avrupa'sının görünümü aynı dönemde Güney Rusya'nın görünümü ile karşılaştırılarak ...en etkin bir içimde gösterilebilinir. Denizci İskandinavlardan yani İsveç kökenli İskandinavlardan oluşan grupların... ...9. yüzyıl boyunca Dinyeper Nehri Havzası'nda yaşayan Slavları... ...boyunduruk altın aldıklarını biliyoruz. edilenlerin Rus adını verdikleri bu fatihler... ...boyunduruk altına aldıkları halklar arasında... ...güvenlerini sağlamak için doğal olarak bir araya toplanmak zorundaydılar. Bu amaçla Slav dilinde Goratlar denen sağlamlaştırılmış... Etrafı çevrili yerler yapmışlar. prenslerin ve tanrılarının imgeleriyle birlikte buralara yerleşmişlerdir. En eski Rus kentleri kökenlerini bu hendeklerle çevirdiği kamplara borçludurlar. Dolayısıyla Rusların ülkenin kendilerine bol bol verdiği kaynakları desteklemek için dış ülkelerde ek kaynaklar aramaksızın geçimlerini topraktan sağlama olanakları vardı. Batı Avrupa'daki çağdaşları gibi onlar da dış dünyayla iletişim kurmaya olanak bulamasaydı kuşkusuz böyle davranır Uyruklarından aldıkları vergilerle itinirlerdi. Ancak içinde bulundukları durum onları erken bir tarihte bir değişim ekonomisi uygulamaya itmiş olsa gerekir. İşgal ettikleri ülke onlara yaşamın inceliklerine alışmış zengin imparatorluklarla ticaret yapmaya özellikle uygun ürünleri sunuyordu. Uçsuz bucaksız ormanlar onlara şekerin hala bilinmediği o günlerde değerli olan balla güney iklimlerinde bile lüks giyim ve donatım görkemi için zorunlu olan kürkler sağlıyordu köle sağlamak daha kolaydı. Müslümanların haremleri ve büyük konakları ya da Bizans atölyeleri sayesinde bunların satışı karlı olduğu ölçüde güvenliydi de. Böylece daha 9. yüzyılda Şarlıman İmparatorluğu Akdeniz'in kapatılmasının ardından soyutlanmış bir durumdayken Güney Rusya tam tersine ürünlerini çekiciliklerini ortaya koyan iki büyük pazarda satmaya özendiriliyordu. Dinyeper, Skandinavların pagan oluşu, onların batılı Hristiyanların Müslümanlarla alışverişte bulunmalarını engelleyen dinsel kaygılara kapılmalarını önlüyordu. Ne İsa'nın ne de Muhammed'in inancına bağlı olduklarından tek istedikleri bu peygamberleri izleyenlerle tarafsız olarak alışveriş yaparak zengin olmaktı. Rusların toplumsal durumuyla Karolaj İmparatorluğu'nunki karşılaştırıldığında ortaya çıkan çelişki bundan ileri gelmektedir. Toprak sahibi soylu sınıf yerine tüccar bir soylu sınıf, toprağa bağlı sertler yerine iş araçları sayılan köleler, Kırsal alanda yaşayan bir nüfus yerine kentlerde toplanan bir nüfus, son olarak basit bir tüketim ekonomisi yerine bir değişim ekonomisi, düzenli ve sürekli ticari etkinlik. Bu belirgin çelişkilerin Rusya'ya pazarlar sunarken Karolenji İmparatorluğunu pazarlardan yoksun bırakan koşulların sonucu olduğunu tarih açık seçik olarak göstermektedir. Gerçekten de Rusların ticari etkinliği ancak Konstantinopoli ve Bağdat yollarının onları açık olduğu sürece sürmüştür. Tıpkı İslam istilasının Galya ve Doğu arasındaki ulaşımı kesmesi gibi peçenek akınları da Rusya ve onun yabancı pazarları arasındaki ulaşımı kesmiştir. Her iki bölgede de bu kopmanın sonuçları birbirine tıpatıp denk düşmektedir. Böylece her iki durumda da aynı nedenler aynı sonuçları doğurmuştur. Ancak bu sonuçlar aynı tarihte ortaya çıkmamıştır. Karolaj İmparatorluğu'nun yalnızca dirlik düzenini bildiği bir dönemde Rusya geçiminin ticaretten sağlıyordu. Buna karşılık Rusya bu yönetim biçimini tam yeni pazarlar bulan Avrupa'nın onu bir yana bıraktığı sırada başlattı. Bunun nasıl gerçekleştiğini ileride inceleyeceğiz. Şimdilik Karolenc dönemi ekonomisinin bir iç evrim sonucu olmadığını, Akdeniz'in Müslümanlarca kapatılmasından ileri geldiği yolundaki kuramı Rusya örneğiyle kanıtlamış olmak sanırız yeterlidir. Batı Avrupa'nın 9. yüzyıl boyunca gelişerek dönüştüğü tarıma dayalı uygarlıkta, Kentlerin var olup olmadıkları ilgi çekici bir sorudur. Bu soruya verilecek yanıt, kent sözcüğüne verilen anlama bağlıdır. Bu sözcükle halkının geçimini toprağa ekip biçmekle değil, ticaretle sağladığı bir yer anlatılmak isteniyorsa, yanıt hayır olacaktır. Kent sözcüğünden hukuksal bir varlığı ve kendine özgü yasa ve kurumları olan bir toplumu anlıyorsak, sorunun yanıtı gene hayır olacaktır. Öte yandan bir kenti, bir yönetim merkezi ve bir kale olarak düşünüyorsak, Karolencu döneminde bu dönemi izleyen yıllarda olduğunca çok sayıda kent bulunduğu açıktır. Bu, o zamanki kentlerin orta ve yeni çağlardaki kentlerin belli başlı iki özelliği olan orta sınıf halkı ile toplumsal örgütten yoksun olduklarını söylemenin bir başka yoldur. İlkel de olsa her dengeli toplum üyelerine toplanma ya da buluşma merkezleri sağlama gereği Dinsel törenlerin yerine getirilmesi, pazarların kurulması, siyasal ve hukuksal toplantılar zorunlu olarak bunlara katılmak isteyen ya da katılmak zorunda olan kişilerin toplanması için belli yerlere ayrılmasına yol açar. Askeri gereksinimlerin daha da bir etkisi vardır. Halk, bir istila durumunda her an için düşmana karşı bir korunma sağlayan sığınaklar hazırlamak zorundadır. Savaş, insanlık kadar eskidir. Kale yapımı ise hemen hemen savaş kadar eski. Gerçekten öyle görünüyor ki, insan oğlunun yaptığı ilk yapılar koruyucu duvarlar olmuştur. Bugün bile bu eğilime rastlanmayan hemen hemen hiçbir yabanın sol yoktur. Çağdaş İngilizce'de ve çağdaş Rusça'da kent anlamına gelen sözcüklerin town ve gorat, başlangıçta kapalı yer anlamına gelmesi oldukça ilginçtir. Olağan zamanlarda bu kapalı yerler boş kalırdı. Halk buralara yalnızca dinsel ya da yönetsel törenler için yahut savaş onları sürüleriyle birlikte Oraya sığınmaya zorladığında gidiyor Ama yavaş yavaş uygarlık ilerledikçe bu kentlerin aralıklı olarak canlanması sürekli bir canlılığa dönüştü. Anıtlar yükseldi, yönetici ya da başkanlar konaklarını kurdular, tüccar ve zanaatçılar oraya yerleşmeye geldiler. Başlangıçta yalnızca ara sıra kullanılan bir toplanma merkezi olan yer, bir kent, gelenek olarak adını aldığı kabilenin tüm topraklarının yönetsel, dinsel, siyasal ve ekonomik merkez durumuna geldi. Demek ki belediye sistemi antik çağda yapısal sistemle özdeşleşmiştir. Özdeşleşmiştir. Özdeşleşmiştir. İslamiyet'in Akdeniz'de ilerlemesi, kentlerde o güne değin hala belli bir etkinlik sürdüren ticareti olanaksız kılarak bu kentleri kaçınılmaz bir gerilemeye sürükledi. Ama onları ölüme yargılı kılmadı. Kilise, psikoposluk sınırlarını Roma kentlerinin sınırlarına kadar dayandırmıştı. Barbarların saygı gösterdikleri kilise, İmparatorluk eyaletlerinin barbarlarca ele geçirilmesinden sonra da dayandığı kentsel sistemi sürdürmüştür. Ticaretin sönmesi ve yabancı tüccarların göçmelerinin kilise örgütü hiçbir etkisi olmadı. Piskoposların oturdukları kentler yoksullaşmış, nüfusları azalmış ancak piskoposlar bunun etkilerini duymamışlardır. Tersine genel gönenç azaldıkça piskoposların gücü ve etkisi kendini daha çok duyuma olanağı bulmuştur. Devletin ortadan kalkmış olması nedeniyle daha da büyük bir ayrıcalığı olan, kiliselerinde tapınanların bağışlarıyla desteklenen ve toplumu karolencilerle ortaklaşa yöneten psikopozlar, tinsel yetkileri, ekonomik güçleri ve siyasal etkinlikleri dolayısıyla egemen durumdaydılar. Açıkça anlaşılacağı gibi, kentler artık ticaret merkezleri olmaktan çıkınca nüfuslarının büyük bir çoğunluğunu yitirdiler. Bu kentlerin çevresindeki büyük malikaneler kendi yaşamlarını sürdürüyorlardı. Salt tarımsal bir temeli dayanan devletin ise, kentlerin yazgısıyla ilgilenmesi için herhangi bir neden olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur. Karolenç prenslerinin saraylarının kentlerde yer alması tipik ve aydınlatıcıdır. İmparatorluğun nasıl bir başkenti yoksa, İmparatorluğun siyasal bölgelerini oluşturan eyaletlerinde bir merkezi kenti yoktu. Yönetimlerinin merkezleri oturdukları yerler değil, kendileriydi şatoları tıpkı imparatorların sarayları gibi genellikle kırsal bölgelerde bulunuyordu. Bu duruma karşıt olarak, kilise disiplininin psikoposları zorladığı hareketsizlik, onları sürekli olarak kendi psikoposluklarının yer aldığı kendi de bağlıyordu. Bu nedenle, kentler sivil yönetimdeki işlerini yitirmiş olsalar bile, dinsel yönetimin kilit noktaları olarak görevlerini sürdürdüler. Kentsel toplumun gittikçe artan düzensizliğinden yararlanarak, Piskoposlar yurttaşların tartışmak zahmetine katlanmadıkları, devletin ilgilenmediği, dahası yatsımak için gerekli araçlara sahip olmadığı bir yetki kendilerine tanıdılar. 4. yüzyıldan sonra ruhban sınıfının yargılama ve vergi konularından yararlanmaya başladığı ayrıcalıklar durumlarını daha da sağlamlaştırdı. Frank krallarının rahipler yararına ayrıcalık beratları vermeleriyle durumları daha göze çarpıcı oldu. Bu beratlar sayesinde piskoposlar kontların kilise topraklarına karışmasından kurtulmuş oluyorlardı. O zamandan yani 8. yüzyıldan başlayarak piskoposlara halk ve toprakları üstünden tam bir egemenlik yetkisi verildi. Din adamları üstünde daha önce sahip oldukları kilise hukukuna göre yargılama yetkisine ruhban sınıfı dışına kalan kimseleri yargılama yetkisi de eklendi. Bu yetki piskoposlarca oluşturulan ve merkezleri doğal olarak onların oturdukları kentlerde bulunan bir Yargı Kurulu'na verilmişti. 9. yüzyılda ticaretin ortadan kalkmasıyla kent yaşamının son izleri de yok olup belediye nüfusunun son kalıntıları ortadan kalkınca piskoposların zaten alabildiğinin geniş olan etkileri rakipsiz bir duruma geldi. Teokratik bir yönetim biçimi tam anlamıyla antik çağın belediye yönetiminin yerini aldı. Halk piskopos tarafından yönetiliyor ve bu yönetime küçük ölçüde bile olsa katılmak için artık istek göstermiyordu. 9. yüzyılın ikinci yarısına alabildiğine iç kapayıcı bir nitelik kazandıran güvensizlik ve kargaşa ortasında gerçek anlamda bir koruma görevini yerine getirmek kentlere düşmüştür. Bu kentler istilaya uğramış, haraca bağlanmış ve yıldırılmış bir toplumun sözcüğün tam anlamıyla siperiydi. Çok geçmeden başka bir nedenle bu rolü oynamakta yalnız kalmayacaklardı. 9. yüzyılda ortaya çıkan kargaşanın Frank Devleti'nin kaçınılmaz parçalanışını çabuklaştırdığı açıktır. Bölgelerin en büyük toprak sahibi olan kontlar, içinde bulundukları koşullardan yararlanarak kendilerine tam bir özellik tanıdılar. Görev yerlerini kalıtım yoluyla geçen emlake dönüştürdüler. Malikaneleri üzerinde kullandıkları özel yetkileriyle, onlara verilen kamusal yetkileri birleştirerek ellerini aldılar. Son olarak da, ele geçirebildikleri tüm eyaletleri egemenlikleri altında tek bir prenslikte birleştirdiler. Böylece Karolenci İmparatorluğu 9. yüzyılın ikinci yarısından sonra yerel hanedanların uyrukluğunda ve Tace yalnızca feodal saygının pamuk ipliğiyle bağlı bir takım ülkelere bölündü. Devlet bu dağılmaya karşı koyamayacak ölçüde güçsüzdü. Bu parçalanma kuşkusuz şiddet ve iğrenç ihanetlerle gerçekleşmişti. Ne var ki bütünüyle toplumun yararına oldu. İktidarı ele geçirir geçirmez prensler bu iktidarın zorladığı yükümlülükleri üstlendiler. En açık çıkarları artık onların olan toprakları ve insanları savunmak ve korumaktı. Kişisel güç kazanmak için duydukları salt bencil kaynağın kendilerini yüklediği görevi başarıyla yerine getiriyorlardı. Güçleri artıp sağlamlaştıkça prensliklerini, kamu düzenini ve barışı güvence altına alacak bir örgüt sağlama düşüncesi zihinlerini gittikçe daha çok işgal ediyordu. Bu nedenle 9. yüzyılın başında her yerde kaleler yükselmiştir. Çağdaş metinler bunlara çok çeşitli adlar vermektedir. Castellum, Castrum, Erbs, Municipium. Bu adların en alışılmış ve herhalde en teknik olanı Burgus sözcüğüdür. Aşağı İmparatorluk Latincesinden Almanca'ya geçen bu sözcük tüm modern dillerde korunmuştur. Burguslar her şeyden önce askeri kuruluşlardı. Ancak kısa bir süre sonra bu ilk işlevi, Yönetim merkezi olma işlevi eklendi. Kale kumandanı yalnızca kale garnizonundaki şövalyelerin kumandanı olmakla kalmıyordu. Prens ona Burgus duvarlarının çevresindeki 10. yüzyılda kale bölgesi adını almış olan az ya da çok geniş bir bölgede mali ve hukuki yetki vermişti. Başpiskoposluk nasıl kasabaya bağlanmışsa kale bölgesi de kale kente yani Burgus'a öyle bağlanmıştı. Bununla birlikte kale kent en küçük bir kentsel özellik taşımıyordu. Nüfusu, özünü oluşturan şövalye ve rahiplerin dışında yalnızca bunların hizmetinde çalışan çok az sayıda insanlar oluşuyordu. Halkı, kent halkı değil, kale halkıydı. Böyle bir ortamda ne ticaret ne de sanayi olanaklıydı. Hatta düşünülemezdi bile. Bu halk hiçbir şey üretmiyor, çevre bölgelerden sağlanan gelirlerle geçiniyordu. Basit bir tüketici rolünden başka bir ekonomik rolü yoktu. 9. yüzyılın sonu Akdeniz'in kapatılmasından sonra Batı Avrupa'nın ekonomik gelişiminin en düşük düzeye andır. Bu yüzyılın sonu aynı zamanda barbar akınlarının yol açtığı toplumsal düzensizliğin ve bunu eşlik eden siyasal kargaşanın en yüksek noktaya ulaştığı andır. 10. yüzyıl bir toparlanma dönemi değilse de en azından bir denge ve göreli barış dönemiydi. İlk tanrısal barış 989 yılında ilan edildi. O sıkıntılı yılların en büyük belası olan özel savaşlar Fransa'da toprak sahibi Kontlar, Almanya'da ise İmparatorluk Kilisesi'nin yüksek dereceli din adamlarınca amansız bir biçimde yürütülüyordu. Görünüş hala karanlık olsa bile 11. yüzyılın sunduğu görünüm ana çizgileriyle 10. yüzyılda da görülüyordu. Bin yılının dehşetiyle ilgili ünlü efsane bu bakımdan simgesel bir anlam taşıyordu. İnsanların bin yılında dünyanın sonunun gelmesini bekledikleri kuşkusuz doğru değildir. Bununla birlikte bu tarihte başlayan yüzyılın bundan öncekinin tersine, başlıca özelliği yeniden canlanan bir faaliyet olmuştur. Bu yıllarda feodalizmin askeri niteliği kiliseyi destansı girişimler atılmaya ve başarı kazanmaya itmiştir. Norman şövalyeleri Güney İtalya'da Bizanslılar ve Müslümanlarla savaşmışlar ve orada daha sonra Sicilya krallığını oluşturacak olan prenslikler kurmuşlardır. Normanların kuzeydeki Fleming ve Fransızlarla bağlaşık olan başka bir bölüde Dük William'ın önderliğinde İngiltere'yi geçirmişlerdir. Prenelerin güneyinde Hristiyanlar İspanya'daki Müslümanları önlerine kattılar. Toledo ve Valencia'yı ele geçirdiler. Bu yüzyılda Avrupa'nın her yerinde alabildiğine büyük bir iş gücü vardı. Prensler ve büyük toprak sahipleri işleyecek toprak arayan genç oğullarının doluştukları yeni yeni kasabalar kurmaya öneriler. Büyük ormanlar tarıma açıldı. Daha başlangıçta etkisi duyulan Venedik'in Avrupa'nın ekonomik tarihinde kendine özgü bir yeri vardır. Burada ilk yerleşenler Hun, Got ve Lombard akınlarından kaçarak bu verimsiz topraklara sığınmışlardır. Bu bataklıklarda varlıklarını koruyabilmek için yaratıcı güçlerini sonuna değin kullanmaları ve doğayla savaşmaları gerekiyordu. Her şey eksikti, içecek su bile yoktu. Ama işleri çekip çevirmeyi bilen bir halkın var olması için deniz yeterliydi. Balıkçılık ve tuz üretimi Venediklilere hemen bir geçim kaynağı sağladı komşu kıyılarda yaşayanlarla ürünlerini değiş tokuş ederek buğday sağlayabiliyorlardı. Böylece içinde yaşadıkları koşullar onları ticarete zorluyordu. Onlar da ticaretin sınırsız olanaklarını kâra dönüştürmek için gerekli güce ve zekaya sahiptiler. Yaşadıkları adacıklar 8. yüzyılda özel bir piskoposluk bölgesi oluşturmaya yetecek ölçüde yoğun bir nüfusa sahipti. Kentin kurulduğu tarihte İtalya'nın tümü hala Bizans İmparatorluğu'na bağlıydı. Ada konumunda oluşu birbiri ardı sıra Yarımada'yı istila edenlerin ülke egemen olma girişimlerinde başarısızlığa uğramalarına yol açtı. Bu nedenle de Venedik, Konstantinopoli'nin egemenliği altında kaldı. Böylece de Adriyatik denizinin üst ucunda ve Alplerin eteklerinde Bizans uygarlığının çevreden soyutlanmış bir ileri karakolunu oluşturuyordu. Batı Avrupa böylece bir yandan kendisini doğudan koparırken öte yandan da doğunun bir parçası olmaya devam etti. Bu durumun çok büyük bir önemi vardır. Bunun sonucu olarak Venedik Konstantinopolis yörüngesinin ağırlık merkezini oluşturmayı sürdürdü. Konstantinopoli 11. yüzyılda bile yalnızca büyük bir kent değil aynı zamanda bütün Akdeniz havzasının en büyük kenti olarak görünmektedir. Burada oturanların sayısı neredeyse 1 milyona ulaşıyordu ve halkı eşi görülmemiş bir biçimde faaldi. Bu kent Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemlerinde Roma halkının yaptığı gibi üretmeden tüketemediği bir çabayla yalnızca ticarete değil sanayiye de adamıştı. Çünkü Konstantinopolis, siyasal başkent olduğu kadar büyük bir liman ve birinci sınıf bir imalat merkeziydi. 11. yüzyıl başlarında Venedik gücü serveti gibi olağanüstü bir gelişme gösteriyordu. 10. yüzyıl boyunca Lombardiya, Venedik örneğinden esinlenerek ticari yaşama yöneldi. Ticaret hızla Pavia'dan komşu kentleri de yayıldı. Venedik'le ticari ilişkilerinin gelişmesini sağlayan yalnızca toprak ürünleri değildi. Sanayi daha şimdiden belirmeye başlıyordu. Örneğin 11. yüzyılda Luka kumaş üretimine yöneldi ve bunu çok sonralara deyin sürdürdü. Venedik'in etkisi İtalya'da dağır basmakla birlikte bu etki kendini yalnızca orada duyurmuyordu. Spoleto ve Benevento'nun ötesinde Yarımada'nın Bizans İmparatorluğu'nun nüfuzu altında kalan güney kesimleri durgundu. Bu durgunluk 11. yüzyılda Normanların gelişine deyin sürdü. Bari, Tarentum, Napoli, özellikle de Amalfi, Konstantinopoli ile Venedik'in benzer ilişkiler sürdürüyorlardı. Bu kentler çok canlı ticaret merkezleriydi. Venedik kadar onlar da Müslüman limanlarıyla alışveriş yapmakta duraksamıyorlardı. 1015-1016 yılında Cenova Pisa ile işbirliği yaparak Sardinia'ya karşı sefere girişti. 20 yıl sonra 1034 yılında Afrika kıyısındaki Bona'yı bir süre için ele geçirdiler. Pisa'lılar ise 1062 yılında zafer kazanarak Palermo limonuna girdiler ve kentin askeri tersanesini yok ettiler. 1087 yılında Cenova ve Pizze kentlerinin donanmaları Papa 3. Viktor'un yüreklendirmesiyle Mehdiye'ye saldırdı. Bütün bu seferler dinsel coşkunun olduğu ölçüde serivenci ruhtan da kaynaklanıyordu. Venediklilerin tam tersi bir görüşle Cenovalılar ve Pizze'liler kendilerini İsa'nın ve kilisenin askerleri İslamiyet'e karşı çıkan kişiler olarak görüyorlardı. Cebrail'in ve ermiş Peter'in İnançsızlara karşı savaşa girişmeleri için kendilerine öncülük ettiklerini gördüklerine inanıyorlardı. Ancak Muhammed'in din adamlarını öldürüp Mehdiye Camii'ni yağma ettikten sonra kendileri için yararlı bir ticaret anlaşması imzaladılar. Bu zaferin ardından yapılan Pisa Katedrali hem yenenlerin gizemciliğini hem de gemilerinin onları taşımaya başladığı zenginlikleri simgeliyordu. Afrika'dan gelen sütunlar ve değerli mermerler katedrali süslemek için kullanılmıştı. Katedralin görkemi ile bollukları dedikoduya ve imrenmeye yol açan Müslümanlardan Hristiyanlığın öcalışını kanıtlamak istiyorlardı sanki. Böylece Hristiyanlığın karşı saldırısı karşısında İslamiyet yavaş yavaş geriliyordu. Birinci Haçlı Seferi, İslamiyet'in ilk kesin gerilemesini beliriyordu. İslam İmparatorluğu deniz açısından artık sona ermişti. Kuşkusuz Haçlı Seferinin siyasal ve dinsel sonuçları oldu. Kudüs Krallığı ile Urfa ve Antakya Prenslikleri, 12. yüzyılda Müslümanlarca geri alındı ama deniz Hristiyanların elinde kaldı. Akdeniz'de ekonomik üstünlüğü tartışmaya yer vermeyecek biçimde ellerinde tutanlar artık Hristiyanlardı. Ceneviz ve Pizyalıların gelişmesi Venedik'in kıskançlığını uyandırmakta gecikmedi. Kendi tekelini alma hakkını iddia ettiği bir ticareti yeni gelenlerle paylaşmaya katlanamıyorlardı. Onlarla aynı dinsel inanca bağlı olmasının, aynı halktan olmasının ve aynı dili konuşmasının önemi yoktu. Rakipleri Olalı Beğri onları yalnızca düşman olarak görüyordu. 1100 yılının ilk baharında Pisa'nın Kudüs'e göndermiş olduğu filonun dönüşünü beklemek için Rodos önlerinde pusuya yatan küçük bir Menedik dolanması Pisa filosuna habersizce saldırarak hiç acımadan çok sayıda gemi batırdı. Kıyı kentleri arasında dillikleri sürdükçe sürecek olan çatışma böylece başladı. Akdeniz Roma döneminde Kayserlerin imparatorluğunun sağladığı barışı artık bir daha göremeyecekti. Çıkar ayrılıkları bundan böyle üstünlük sağlamak için birbirleriyle yarışanlar arasında kimi zaman gizli, kimi zaman açıkça ortaya konan bir düşmanlığı besleyecekti. Orta çağda İtalyan Cumhuriyetleri arasındaki kavgayı, modern çağlarda Akdeniz'in kıyılarını yaladığı devletler arasındaki sürekli çekişme hala yinelemektedir. Batı Avrupa yavaş ama kesin olarak ancak 12. yüzyılda dönüşüme uğramıştır. Yalnızca insanın toprakla ilişkilerine dayanan bir toplumsal örgütün yazgılı kıldığı geleneksel hareketsizlikten bu bölgeye ekonomik kalkınma kurtarmıştır. Ticaret ve sanayi, tarımın yanı sıra kendine yer bulmakta kalmamış, tarımı etkilemiştirdi. Tarımsal ürünler artık yalnızca toprak sahiplerinin ve toprağa işleyenlerin tüketimini karşılamakla kalmıyordu, değiş tokuş eşyası ya da ham madde olarak bunların genel sürümü de sağlanmıştı. Antik çağda olduğu gibi ülke bir kez daha kendini, kente göre yönlendirmeye başlıyordu. Gittikçe daha yakın bir dayanışma, kır ve kenti birbirlerine bağlıyordu. Kırsal bölgeler kentlerin beslenme gereksinini karşılıyor, buna karşılık kentler de onlara ticari mallarla mağmur eşya sağlıyordu. Kentlinin fiziksel yaşamı köylüye bağımlıydı. Ama köylünün toplumsal yaşamı da kentliye dayanıyordu. Çünkü kentli onun önüne daha rahat, daha ince bir yaşam biçimi seriyordu. Öyle bir yaşam biçimi ki, köylüde istek uyandırarak, Gereksinimlerini çoğaltıyor ve yaşama düzeyini yükseltiyordu. Kentlerin ortaya çıkışı yalnızca bu bakımdan toplumsal gelişimin itici gücü olmakla kalmıyordu. Aynı ölçüde bütün dünyaya yeni bir iş kavramının yayılmasında da katkıda bulunuyordu. Bundan önce iş gücü toprak kölesiydi. Şimdi ise özgürleşmişti. Bu olgunun ileride gene ele alacağımız sonuçları sayısızdır. Son olarak 12. yüzyılın serpilip gelişmesine tanık olduğu ekonomik canlanmanın sermayenin gücünü ortaya koyduğunda eklemek gerekir. Tarih boyunca belki de hiçbir dönemin insanlığı böylesine derinden etkilemediğini göstermek için ileride yeterince söz söylenecektir. Ticaret iki bölgede doğanın kendisine sunduğu kaynaklardan yararlanıyordu. Avrupa'nın kusursuz güzellikteki girintili çıkıntılı kıyılarının sınırını belirleyen iki iç denize ticaret egemen olmuştu. Tıpkı İtalyan kentlerinin Müslümanları Akdeniz'den püskürtmeleri gibi Alman kentleri de 12. yüzyıl boyunca İskandinavları Kuzey Denizi ve Baltık'tan püskürtmüşlerdi. Bundan böyle bu denizlerde Hansa kentlerinin gemisi dolaşıyordu. Böylece ticaretin yayılması ilk kez iki noktada belirdi. Avrupa'nın Doğu Dünyası ile iletişim kurmasını sağlayan Venedik ve Rus İskandinav Dünyası ile iletişimini sağlayan Flander'de. Buradan da iyilik getiren bir salgın gibi tüm Avrupa kıtasına yayıldı. Herhangi bir şeyin kökenini saptama bakımından eldeki bilgiler hemen hemen her zaman doyurucu olmaktan çok uzaktır. Bu nedenle ticaret takımın yaratan ve tüm Avrupa'ya yayılmasına yol açan tüccar sınıfının gelişmesinin tam bir görünümünü ortaya koymak olanaksızdır. İskandinavyalı vikingler arasında olduğu gibi Homeros döneminde Yunanlılar arasında da korsanlık deniz ticaretinin başlatıcısı olmuştur. Yahudilerin, gezgin satıcıların ve ara sıra beliren tüccarların Karolenj döneminde hala seyrek olarak sürdürdükleri ticaret gereğinden çok güçsüzdür. Tüccar sınıfının tarımla uğraşan yığınlar arasında yavaş yavaş geliştiğini varsaymak ilk bakışta doğal görünmektedir. Ancak hiçbir şey bu kuramı doğrulamaz. İnsanın paraya çevrilebilir değerler elde etmek için toprağını satması, bu dönemdeki insanların akıllarına kesinlikle gelmiyordu. Kimi tarihçiler, büyük manastırların geçimleri için zorunlu malları dışarıdan sağlamak, kimi zamanda hasat ve bağ ürünleri fazlasını yakın pazarla satmakla görevlendirdikleri hizmetkarları ortaçağ tacirlerinin öncüleri olarak ileri sürmeye çalışmışlardır. Bu varsayım içtenlikle ortaya konmakla birlikte incelendiğinde geçerliliğini yitirmektedir. Kesinlikle söylenebilen tek şey ticaret mesleğinin Batı Avrupa'da yayılmasını beklemek için ortada henüz hiçbir nedenin olmadığı bir dönemde Venedik'te ortaya çıktığıdır. Avrupa'nın dışında kalan her yerde eğitimin ruhban sınıfının tekelinde olduğu bir dönemde Venedik'te okuma yazma yaygındı. Bu garip olguyla ticaretin gelişmesi arasında yakın bir ilişki olduğu çok açıktır. Ticaretin erken bir tarihte vardığı noktaya ulaşmasına yardımcı olan çok büyük olasılıkla kredi sistemiydi. Venedikli tacirler yüklerinin giderlerini karşılamak için gerekli olan parayı, genel olarak ortalama %20 faizle bir kapitalisten ödünç almayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Ancak Venedikli tacirlerin hızlı ve erken bir tarihte oluşturdukları servetin gizi, kuşkusuz bunların ticari örgütlerini Bizansinkine ve Bizans aracılığıyla da antik çağın ticari örgütüne bağlayan yakın ilişkide aranmalıdır Gerçekten Venedik batıya yalnızca coğrafi konumuyla bağlıydı. Kendisini canlandıran yaşam ve esinleyen ruh bakımından batıya yabancıydı. Meslekten tüccarlar sınıfının Kara Avrupa'sında yeniden ortaya çıkışı 10. yüzyılda oldu. Bunların başlangıçta çok yavaş olan gelişimi daha sonraki yüzyıl ilerledikçe hız kazandı. Aynı dönemde kendini gösteren nüfus artışı kuşkusuz doğrudan doğruya bu olguyla ilişkildir. Bu sayısı gittikçe artan bireyleri topraktan kopararak gezici ve tehlikelerle dolu bir yaşama bağlama sonucunda oldu. Her tarımsal uygarlıkta kendilerini artık toprağa kök salmış bulmayanların yazgısıdır bu. Toplumun her yanında bu durum başıboş dolaşan, manastırlardan aldıkları sadakalarla günü gününe yaşayan, harman zamanı kendilerini başkalarına kiralayan, savaş zamanı ordulara giren, Fırsat düşüncede ne çapulculuk ne de yağmacılıktan sakınan serseriler kalabalığının sayısını artırıyordu. Ticaretin ilk ustaları kuşkusuz bu başıboş maceracılar kalabalığı arasında aranmalıdır. Bu başıboş ticaret gezginleri, yaşam biçimlerinin garipliğiyle daha en başından tüm geleneklerini ters düştükleri ve içinde kendilerine hiçbir yer ayrılmayan tarımsal toplumu şaşırtmış olsalar gerekir. Bu tüccarlar toprağa bağlı insanlara canlılık getirmişler, geleneklere bağlı ve her sınıfın rolünü ve düzeyini belirleyen bir hiyerarşiye, saygılı bir dünyaya, servetin toplumsal durum ile ölçülmek yerine yalnızca zeka ve enerjiye bağımlı olduğu, kurnazlık ve akılcılığa dayalı bir etkinlik getirmişlerdir. Bu nedenle de başkalarının öfkelendirmeleri şaşırtıcı değildir. Soylular, nereden geldiklerini kimsenin bilmediği ve onları küstahlaştıran servetlerine katlanamadıkları buzup çıktıları küçümsüyorlardı. Kendilerinden daha çok para sahibi olduklarını görmek onları çileden çıkarıyor, başları darda kalınca bu yeni zenginlerin keselerine başvurmak zorunda kalmaları onları küçültüyordu. Ruhban sınıfının tüccarlara karşı tutumu daha da olumsuzdu. Kilise hukukçularının gözünde ticaret bir çeşit gasptı. Kilisenin geçimi gerçekten yalnızca girişim ve kar düşüncesine tam anlamıyla yabancı olan dirlik örgütüne bağlıydı. Kısaca, tıpkı tarımsal uygarlığın köylüyü olağan durumu kölelik olan bir insana dönüştürmesi gibi ticaret de tüccarı olağan durumu özgürlük olan bir insana dönüştürüyordu. O zamandan başlayarak tüccarlar derebeylik ve toprak hukukuna bağlı olacak yerde yalnızca kamu hukukuna bağlıydılar. Onları yargılama etkisi yalnızca çok sayıda özel mahkemelerin üstünde hala Frank devletinin eski hukuksal yapısına sahip olan mahkemelere aitti. Tüccarların daha hızlı ve daha eşitçi bir yasal sisteme gereksinimleri vardı. Panayır ve pazar yerlerinde kendi aralarında en eski izlerine 11. yüzyıl başlarında rastlanılan bir ticaret yasası geliştirdiler. Böylece tüccarlar yalnız özgür değil, aynı zamanda ayrıcalıklı insanlar olarak görünüyorlar. Tıpkı ruhban sınıfı ve soylular gibi onlar da kural dışı bir yasadan yararlanıyorlardı. Hiçbir uygarlıkta kent yaşamı ticaret ve sanayiden bağımsız olarak gelişmemiştir. Ne antik çağda ne de modern zamanlarda bu kuralın dışında kalan bir durum olmamıştır. İklim, halk ve din ayrılıkları bu bakımdan tıpkı çağların ayrılıkları gibi önemsizdir. Bu geçmişte Mısır, Babil, Yunanistan kentlerinde Roma ve Arap imparatorluklarında geçerli olmuş bir kuraldır. Tıpkı günümüzde Avrupa, Amerika, Hindistan, Japonya ve Çin kentlerinde geçerliliğini koruduğu gibi. Bu evrensellik zorunlulukla açıklanmaktadır. Gerçekten bir kent grubu ancak yiyecek maddelerini dışarıdan getirerek yaşayabilir. Ancak bu dış alımın buna denk düşen ya da bununla eşdeğerdeki mamul ürünlerinin dış satımıyla dengelenmesi zorunludur. Böylece kentle çevresindeki kırsal bölge arasında sıkı bir karşılıklı hizmet ilişkisi kurulur. Kentler ticaretin yayıldığı tüm doğal yollar boyunca belirirler. Denebilirse ticaretin ayak izlerinden doğarlar. Önce yalnızca deniz kıyılarında, ve ırmak boylarında ortaya çıkmışlardır. Daha sonra ticaret yayıldıkça bu ilk etkinlik merkezlerini birbirine bağlayan başka kentler kurulmuştur. Bu tür bir koloninin gelişmesinden daha az yapay bir şey olamaz. Ticaretin temel gereksinimleri tüccar kolonisinin varlığını en doğal bir biçimde açıklar. Daha iyi yöntemlerin insanın doğaya egemen olmasına iklim ve toprak koşullarının sakıncalarına karşın varlığını doğaya zorla kabul ettirmesine olanak verdiği daha ileri bir dönemde Girişim ruhu ve kazanç dürtüsü her yerde kasabalar kurulmasına kuşkusuz olanak verirdi. Kale kentler duvarları çok sınırlı bir alanı çevreleyen, müstahkem yerlerden başka bir şey değildi. Bunun sonucu olarak başlangıçta tüccarlar başka yer olmadığı için bu alanın dışında yerleşmeye yetirdiler. Kale kentlerin yanı sıra bir dış kent, başka bir deyişle Banlio kurdular. Hollanda ve İngiltere'de bir dış kenti belirtmek için yapısına çok uygun düşen bir kelime kullanıyordu. Portus. Roma İmparatorluğu'nun yönetimle ilgili söz dağarcığında deniz limanı değil mallar için istifleme yeri ya da aktarma noktası olarak kullanılan kapalı yerlere Portus deniyordu. Kelime hemen hemen hiçbir değişikliğe uğramaksızın Merovenc ve Karolenc dönemlerine geçti. Bu kelimenin kullanıldığı tüm yerlerinde su yolları üstünde bulunduğu ve buralarda pazar vergileri toplandığı açıktır. Bu nedenle buralar ticaret işlemlerinin doğal akışı içinde daha uzak bölgelere sevk edilecek malların yığıldığı kareye çıkma yerleriydi. Bir portus ile pazar ya da panayır yeri arasındaki ayrım çok açıktır. Pazar ve panayır yerleri satıcı ve alıcıların belli aralıklarla bir araya geldikleri yerlerdir. Oysa portus sürekli bir alım-satım yeri aralıksız bir gidiş-geliş merkeziydi. Artık farklı köken ve nitelikte iki yerleşim merkezinin yan yana bulunduğu bir durumun söz konusu olduğu görülmektedir. Biri kale, öteki ise alım-satım yeri olup birincisinin yavaş yavaş ikincisi tarafından emilmesiyle bu iki öğenin birbiriyle kaynaşmasından bir kent doğmuştur. 9. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde surların koruması dışında kişisel malların güvenliği için artık hiçbir güvence yoktu. Yerleşim yerleri tahtadan yapılma sağlam çitlerle korunuyorlardı. Haydutlara karşı kısmen bir güvenlik sağlıyorlardı ancak düzenli bir kuşatmaya karşı savunmasızlardı. Tüccar kolonilerinin artan zenginliği onlara saldırıya karşı koyabilecek güçte yanlarında kuleleri bulunan sağlam taş duvarlar yaparak güvenliklerini daha çok sağlamlaştırma olanağı sağladı. Bundan böyle kendi içlerinde müstahkem mevki durumuna geldiler. Böylece merkezlerinde yer alan eski feodal ya da piskoposluk kentleri tüm varoluş nedenlerini yitirdiler. Yavaş yavaş artık işe yaramaz olmuş duvarları yıkılmaya bırakıldı. Bu duvarlar evlere dayanak oluyor, yeni sokaklara yer açmak için yıkılıyorlardı. Çoğu kez kasabalar artık kendileri için boş bir sermayeden başka bir anlam taşımayan bu kaleleri kont ya da piskopostan satın alarak yıkıyor, kapsadıkları yerleri yapı yığınlarına dönüştürüyorlardı. Bu nedenle ortaçağ kentlerinin temel niteliğinin açıklanması, tüccarların duydukları güvenlik gereksiniminde yatmaktadır. Bu kentler müstahkem mevkilerdi. O dönemde duvarları olmayan bir kasaba düşünmek olanaksızdı. Bu kasabaları köylerden ayıran bir nitelikti. Artık bu ticaret merkezleri onu eski kentten ayırmak için yeni kentliğe nitelendiriliyorlardı. Bu nedenle de burada yaşayanlar en geç 11. yüzyılın başında kent soyluğu. Burjuva ya da Burgenses adını almıştır. Bu sözcüğün bilinen ilk kullanışı Fransa'da 1007 yılında olmuştur. Daha sonra 1056'da Sen omerde yeniden ortaya çıkmaktadır. Bundan sonra 1066 yılında Moser bölgesinde huyda bol bol rastlanan bu sözcük bu bölge aracılığıyla imparatorluğa geçmiştir. Bu nedenle Burjuva sözcüğünü alanlar daha büyük bir olasılıkla kendilerini nitelemek için bu sözcüğü yaratanlar yeni kale kentte başka bir deyişle Tüccar kale kentinde oturanlar olmuştur. Bu sözcüğün, eski kale kentte yaşayanları belirtmek için hiçbir zaman kullanılmadığını görmek ilginçtir. Kentsel nüfusun, kırsal nüfusu kesin ve belirgin biçimde kendine çekişi 11. yüzyılın başında açıkça kendini göstermektedir. Nüfus artışı doğal olarak sanayi yoğunlaşmasına yaradı. Yoksullar yığın yığın ticaretlerin gelişimiyle orantılı olarak gelişen kumaş yapımcılığının günlük ekmeklerini güvence altına aldığı kasabalara akın ettiler. İş gücü piyasasında birbirleriyle sürdürdükleri yarışma, tüccarlara, onlara çok düşük ücret ödeme olanağı veriyordu. En eskisi 11. yüzyıla kadar giden eldeki bilgiler, bunları eğitimden yoksun, hoşnutsuz, kaba saba bir aşağı sınıf olarak göstermektedir. Sanayi yaşamının kışkırttığı ve 13. ve 14. yüzyıllarda, Flander'de alabildiğine korkunç boyutlara ulaşan toplumsal çatışmaların tohumu daha Kent Evrimi döneminde atılmıştır. Böylece sanayi ve emek arasındaki çelişkinin orta sınıf kadar eski olduğu ortaya çıkmaktadır. Eski kırsal sanayi hızla ortadan kalktı. Kırsal bölge dokumacılarının daha önceleri yaptıkları eski dört köşe pelerimlerinin yerine yapımı daha ekonomik ve taşınması daha kolay olan 30 60 arşın boyutlarında kumaş parçaları aldı. Kasabaların kırsal nüfusa her türlü sanayi ürünlerini sunmaya başlamasıyla bütün dengeler değişti. Bu durum Orta sınıflarla kırsal nüfus arasında bir mal değişimi sonucunu doğurdu. Kasaba halkının gereksinimlerini karşılayan zanaatçılar, kırsal sınıflarda başka güvenilir müşteriler buldular. Kasaba ve kırsal bölgeler arasında kesin bir iş bölümü oldu. Kırsal bölgeler kendilerini yalnızca tarıma, kasabalar sanayi ve ticarete adadılar. Bu durum orta çağın toplumsal düzeni boyunca sürdü. Bu arada bu durumun köylülerden çok orta sınıfların yararına olduğu belirtilmelidir. Bu nedenle de kasabalar büyük bir güçle çabalarını bu durumu güvence altına almaya yönelttiler. Kırsal bölgelerde sanayi başlatmaya yönelik her girişimin karşısına çıkmaktan geri kalmadılar. Varlıklarını güvence altına alan tekeli kıskançlıkla kovdular. Yerleştikleri kasaba ve kale kentlerde onlara yer sağlamak için hiçbir önlem alınmamıştı. Yerleştikleri kasaba ve kale kentlerde tüccarlara yer sağlamak için hiçbir önlem alınmamıştı. Buralarda başlangıçta bir huzursuzluk nedeni oldular. Olasılıkla da çoğu kez istenmeyen kişiler olarak karşılandılar. Tüccarlar daha önceden de bahsedildiği gibi de facto, yani fiilen özgür kişilerdi. Ancak iş bulma umuduna kapılarak kasabalara akın eden çok büyük sayıda göçmenler için durum aynı değildi. Bu göçmenlerin ana babaları biliniyordu. Bu nedenle de toprak kölesi olarak doğdukları çıktı Çünkü toprak köleliği kırsal sınıfın genel durumuydu. Bu yüzden de tüccarların Gerçek medeni durumları bilinmediği için yararlanabildikleri özgürlük onlar için mümkün değildi. Böylece zanaatçıların çoğunluğu da içinde doğdukları toprak köleliği durumunu sürdürüyorlardı. Artık köylü olmaktan çıkmışlardı ama köleliğin kırsal nüfusa vurduğu ilk damgayı silemiyorlardı. Bunu örtbas etmeye kalkışacak olsalar gerçek onlara kabaca hatırlatılıyordu. Tüccarlar da dolaylı olarak toprak köleliğinin haksızlıklarına içerliyorlardı. Evlenmek istediklerinde seçtikleri kadın hemen hemen her zaman köle sınıfına mensup oluyordu. Yalnızca en zenginleri, borçlarını ödedikleri bir şövalyenin kızıyla evlenmek onuruna erişebiliyorlardı. Ötekiler için bir toprak kölesiyle birleşmek, çocukların köleliği sonucunu doğuruyordu. Örf ve adet hukuku gerçekten de Partus Ventrem Sequitur, yani Cen'in Ana Rahmini izler ilkesine dayanarak çocuklara annenin yasal durumunu tanıyordu. Öte yandan orta sınıf büyüyüp güç kazandıkça soylu sınıf yavaş yavaş gerileyerek bu sınıf karşısında gücünü yitirdi. 12. yüzyılda soyluların kırsal bölgeleri göçü hemen hemen her yerde tamamlanmıştı. Soylular topraklarını kent soylulara satmayı çıkarlarına uygun buldular. Çünkü bu toprakların üstünde yapı yapılmasına elverişli arsalara dönüştürülmesi onların değerlerini çok büyük ölçüde artırıyordu. Ruhban sınıfının durumu... Orta sınıfın kasaba ve kale kentleri akışıyla kendini duyuracak ölçüde değişmemiştir. Bu akış, ruhban sınıfı için bazı elverişsiz durumlar yaratmasının yanı sıra bazı yararlar da sağlamıştır. Psikoposlar, yeni gelenlerin varlığı karşısında, yargı ve toprak haklarına dokunulmaması için savaşın vermek zorunda kaldılar. Manastır ve kilise meclisleri, arazi ya da ikili topraklarında ev yapılmasına izin vermeye zorlandılar. Ancak öte yandan bunları dengeleyecek şeyler de eksik değildi. Kent soyluları devredilen topraklardan alınan kira ya da vergiler, verimliğe gittikçe artan bir gelir kaynağı oluşturuyordu. Nüfus artışı, vaftiz, evlilik ve ölümler dolayısıyla elde edilen ek gelirler de artış sağlanıyordu. Kentler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 Piskoposlar onlara ateş püskürseler, aforoz etseler de, onlar da karşı saldırı geçerek kim zaman kiliseye karşı eğilimlerini açıkça belli de, bütün bunlara karşın derin ve coşkulu bir inançları vardı. Böylece ortaçağın hem laik hem de mistik olan kent soyluları, geleceğin iki büyük düşünce akımında oynayacakları rol için tam anlamıyla hazırdılar. Laik düşüncenin ürünü olan Rönesans ve dinsel gizemciliğin yöneldiği Reform.